Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet saygıdeğer dinleyenler 63. Bab ahiret işlerine önem vermek hayır ve bereketlere vesile olacak işleri çok yapmak Konu ile ilgili Mutaffifin Suresi ayet 26'da Rabbimiz buyuruyor Gerçek mutluluğu yakalamak için gayret sarf edenler, cennet nimetlerini elde etmek için birbirleriyle yarışsınlar. Konu ile ilgili Sehil bin Sad radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselama içecek bir şey getirildi. O da ondan içti. Işte. Sağ tarafında bir genç, sol tarafında ise yaşlı insanlar vardı.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 Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Eyüp peygamber bir gün elbiselerini çıkarmış yıkanırken Allah tarafından üzerine altın çekirgeler dökülmeye başladı. Eyüp da onları toplayıp elbisesine doldurdu. Bunun üzerine Allah ey Eyüp ben sana şu gördüklerine ihtiyaç duymayacak kadar lütuf ve ikramda bulunmadım mı diye seslendi. Eyüp evet kudret ve şerefine yemin olsun ki bana pek çok lütufta bulundun fakat ben her zaman senden gelecek hayır ve bereketlere muhtacım. Senin yardım ve ikramına asla ihtiyacım yokmuş gibi davranamam dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler 64. Bab zenginliğin fazileti konu ile ilgili Leyl suresi ayet 5 ve 7'de Rabbimiz buyuruyor. Her kim Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlerden bir kısmını onun rızası için yoksullara verir, kötülük ve günahlardan korunur ve gerek sözleri gerek ortaya koyduğu hayat tarzıyla en güzel inanç, ahlak ve hukuk sistemi olan İslam dininin onaylarsa ona huzur ve mutlu mutluluğa giden ve sonu cennetle biten yolu kolaylaştıracağız." Kötülük ve günahlardan titizlikle sakınan ve arınmak amacıyla malını harcayan kişi o gün ateşten uzak tutulacaktır. Çünkü o hiç kimseye ödenmesi gereken bir minnet borcu olmadığı halde sadece Yüce Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için malını, servetini harcamıştır. Kendisi de yakında Rabbinin bağışlayacağı sonsuz nimetlerle hoşnut olacaktır. Yine Leyl Suresi 17-21. ayetlerde, Bakara Suresi 271. ayette Sadakalarınızı gösteriş amacı gütmemek şartıyla açıktan verirseniz ne güzel fakat onu fakirlere gizlice vermeniz sizin için daha hayırlıdır ve daha iyidir. Çünkü bu bazı günahlarınızın bağışlanmasını ve kalplerde sevgi, şefkat, kardeşlik gibi duyguların filizlenerek müminler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun canlanmasını, böylece kötülüklerin, zulüm ve haksızlıkların silinip yok olmasını sağlar. Bunun için sadakaları gizlice vermek daha güzeldir. Ancak zekat İslam devletinin topladığı resmi bir vergi olduğundan açıktan verilmelidir. Böylece hem yanlış anlaşılmaların ve kötü zanlının önüne geçilmiş hem de insanlar zekat vermeye teşvik edilmiş olur. Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ali İmran suresi ayet 92 sevdiğiniz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe ulaşamazsınız. Aç gözlülük ve cimrilik hastalığından kurtulup da servetinizi, sağlığınızı, canınızı Allah yoluna feda etmeye hazır olmadığınız sürece onun hoşnutluğunu asla kavuşamaz, gerçek erdemliliğe ulaşamazsınız. Öyleyse az çok demeyin, Allah yolunda harcayın. Unutmayın ki her ne harcarsanız Allah hepsini bilir ve mükafatını mutlaka verir. Konuyla ilgili Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zenginlik, makam, şöhret gibi dünyevi meziyetler imrenilmeye, özenilmeye layık değildir. İmrenilmeye, gıpta edilmeye layık olanlar ancak şu iki kişidir. Biri Allah'ın kendisine bahşettiği malı, mülkü yine onun yolunda harcayan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile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 onlar da bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyorlar. Buna ilaveten zekat ve sadaka veriyorlar. Fakat biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar fakat biz edemiyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam onlara fazilet konusunda sizi geçenlere yetişmenizi, sizden sonra gelenleri de geçmenizi sağlayacak ve sizin yaptığınızı yapmadığı sürece hiç kimsenin sizden daha üstün olmayacağı, olamayacağı bir ibadet size öğreteyim mi? diye sordu. Onlar evet ya Resulallah dediler. Öğret. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam her farz namazının ardından 33'er defa Subhanallah Elhamdülillah ve Allahu Ekber din buyurdu. Onlar da bunu yapmaya başladılar. Fakat bu birkaç gün sonra tekrar peygamber aleyhisselama gelerek zengin kardeşlerimiz de bizim okuduğumuz bu zikirleri duyup aynısını okumaya başlamışlar dediler. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Servetini Allah yolunda harcayan ve ibadetlerinin yanı sıra benim öğrettiğim biçimde Allah'ı anan zengin ve güçlü Müslüman Allah katında ulaşılabilecek en üstün makama sahiptir. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir. Evet. Elhamdülillah. Ey bütün iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı olan Allah'ım. Her türlü övgüye teşekküre layık olan sadece sensin. Bizlere bahşettiğin bunca nimetlerden dolayı sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab anlamında. Subhanallah. Allah'ım. Sen her türlü noksanlıktan, kusurdan uzaksın, yücesin, en mükemmel özellikler, en üstün vasıflar sana aittir. Her şeyi en iyi bilen, her konuda en güzel hükmü veren sadece sensin anlamında Allahu ekber. Allah'ım sen en büyüksün, yüceler yücesisin. Gazabından korkulmaya, merhametine sığınılmaya, emirlerine itaat edilmeye layık yegane güç, yegane otorite sensin anlamındadır. Evet saygıdeğer dinleyenler bir sohbetin sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.